Ağahtıb Allah ﷻ min Şeytanı rıjim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillah ﷺ. ve laxlarına. Ve ilah jemi el-Mübeyi ve el Ve ilah jemi el Ve bu akşam inşallah biraz insani tanımaya, anlamaya çalışacağız insan. Suret itibariyle Allah beşere insan olma vasfını vermiştir. Kendi ruhundan nefhedince beşer insan oldu. Eğer insan Allah'ın kendisine nefettiği ruh olursa, kendi kendisiyle, Allah'ın kendisine nefettiği ruhuyla, hakikatiyle beraber olursa, insan olur. Bunun da mutlaka dereceleri vardır. Nasıl ki cehennemde dereceler vardır, cennette dereceler vardır. Cennetteki dereceler, Resulullah Efendimiz buyuruyordu aleyhissalatü vesselam cennet sekiz kat, sekiz tane cennet vardır bir de bu cennetlerde dereceler vardır. cennete bin derece vardır dedi bunu bir rakam olarak değil de anlaşılsın diye öyle buyurdu bin derece vardır. Her bir derecenin arası yerle gök kadardır dedi. Yani biri manevi olarak bir derece birinin önünde olursa, üstün olursa ondan bir derece. Yerle gök kadar arada fark vardır. Bu dereceleri kendisi kazanmıştır. Bu insan olmanın dereceleridir. Hazreti İnsan olma derecesi. Ne demişlerdi? İnsanlar üç kısımdır. Bir kısmı birbiriyle uğraşır. Bunlar en basit, en küçük insanlardır. Derecesi sıfır olan insanlardır. Birbiriyle uğraşırlar. Bunu biraz açacağım inşallah. Bir kısmı kendisiyle uğraşır. Hem dünyası hem ahireti için kazanmaya çalışır. Bunlar normal insanlardır. Birbiriyle uğraşmıyor, kendisiyle uğraşıyor. Kazanmaya çalışıyor. Dünyasını, ahiretini kazanmaya çalışıyor. Bunlar normal insandı. Diğeri, birbiriyle uğraşanlar düşük insanlar. Seviyesi düşük. insanlık seviyesi düşük olan insanlardır. Bir kısmı da İnsanlıkla meşgul olurlar, insanlıkla. insanlığın kazanmasıyla meşgul olurlar. Dolayısıyla muhatapları Allah'tır. İşte bunlar büyük insanlardır. O düşük seviyedeki insanlar aynı zamanda halleriyle birbirlerini davet ederler. Sen de bizim gibi ol, bizim gibi yap derler. Yani o kadar düşük seviyede ki komşusuna bakar, işte komşumuz, komşumuzun şuyu var, biz de onu alalım. Herkes böyle yapıyor, biz de böyle yapalım. Bu seviyesi düşük insanlardır. Hiç tabiri caizse insan olmaktan, Hazreti İnsan olmaktan mahrum kalmış. İnsan olmanın tadını almamış olanlardır. Dolayısıyla küçük olduğu için küçük şeylere de boğulur. Mesela en ufak bir sorun sorunda, sıkıntıda boğulur. Feryat eder, ne olacak, nasıl olacak, bu böyle olmuş. Evin içinde aynı sorunlar yaşanır. Eşler birbirlerine veya çocuklara, sen şöyle söyledin, sen böyle yaptın, sen böyle hareket ettin, şunu yapmadın deyip onu sorun haline getirir. Küçük insan. Basit insan, insanlığın tadını almamış, ismi insan. Tamamen beşeri bir durum, beşeri bir hal bu. Ama eğer manevi olarak büyük olursa böyle bakmaz. O basit sorunlar, küçük sorunlar karşısında küçüktür. Niye? Kendisi büyük de ondan. Kendisi büyük olursa sorunlar karşısında küçülür. Küçük olursa küçük sorunlar dağ gibi görünür. Yani karıncayı bir tas suyun içine koysan ne olur? Boğulur. Ona deniz gibi, derya gibi gelir. Oysa ki bir tas su küçüktür. Karınca küçük olduğu için ona öyle gelir. Ama büyük insanlar Allah ile sevinip, Allah ile özülen insanlardır. Allah'ın hesabını yapıp, Allah ile beraber yaşayan insanlardır. Bu gerçekten insan. Kendi kendisi olmuş. Bu bir pazarlık değil. Bu aslında normal bir durumdur. Ama insanların seviyesi düşünce insanların insanlık seviyesi düşünce normal olan insanlar onlara böyle çok garip gelir, tuhaf gelir, büyük gelir. Onlar büyük insan der. Ya da anlamadığı için kendi seviyesinden baktığı için o da onun gibi olmadığı için onu beğenmez. Kendisi boğulmuştur. Küçük olduğu için Dünya, dünyadaki hayat, dünyadaki sorunlar, sıkıntılar, Allah'ın onu tabi tuttuğu imtihanlar ona büyük gelir, ağır gelir, karşısında boğulur, onu büyük zanneder. eder. Söyledim öyle ki, yani komşusundaki herhangi bir güzel şeyi bile sorun sıkıntı yapar. Komşumuzun var, neden benim yok der. Hiç manevi olarak bakamadı demektir. Hayati anlamadı demektir. Allah'ın hesabını yapamadı demektir. O kadar küçülmüş ki sadece iki üç adım ötesini görüyor. Ebedi aleme Hazreti insan olmaya bakamıyor. Örnek olarak en büyük insanlar kimlerdir? Peygamberler. Onları kendisine örnek alıp, ben de onlar gibi yapmalıyım, onlar gibi olmalıyım demek yerine etrafına bakar, kendi kendine, kendi küçüklüğüyle hüküm verir, karar verir. Oysaki peygamberleri, peygamberinin kendisini örnek alsa onlar gibi yapmaya, onlar gibi olmaya, onlar gibi büyümeye çalışır. Ya da küçücük dünya hayatına ebedi hayatmış gibi muamele eder, düşünür, öyle kabul eder, diliyle istediği kadar ebedi bir hayat vardır demiş olsun, aslında kendi gönlünde ebedi hayata yer vermiyor demektir. Onun için her şeyi dünyadır, dünya ile ilgilidir. Eğer birinin her şeyi dünyaysa, bir insanın, üzülmesi de, sevilmesi de dünya ile ise o, ahireti yok saymıştır. Ahireti hafife almış, basite almış, hatta yok saymış demektir. İnsanı insan yapan, Allah'ın insana nefettiği ruhtur. Hazreti insan olmasıdır. İnsanı insan yapan, insanın imanidir. Onun için Allah ayet-i kerimede ne buyuruyordu? Canlıların en kötüsü aklını kullanmayan insanlardır, başka bir ayet-i kerimede, canlıların insanların en kötüsü iman etmeyen kafirlerdir. Hakikati örtenlerdir, hakikati görmezden gelenlerdir. Yani kefere, örttü, kapattı demek. İman etmemişse hakikati üstünü örtmüş, kendi üstünü örtmüş, örtünmüş insanlığını açığa vuramıyor. İnsanca yaşamıyor. Hazreti insan olarak düşünmüyor, konuşmuyor, hareket etmiyor demektir. İnsanların en kötüsü. En aşağıdaki. Bunun için kendimize baktığımızda, insanlara baktığımızda, ailemize, çevremize baktığımızda doğru hüküm verebilmek için Allah'ın hükmüne bakmamız gerekir. Resulullah'ın hayatına bakmamız gerekir. Doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz? Doğru mu yapıyorlar, yanlış mı yapıyorlar? Kararı öyle vermemiz gerekir. İşte insanlar ne der? Herkes bizim için ne der? Fikri, düşüncesi tamamen şirktir, küfürdür. Allah ne der? Allah ne der demediksek, insanlar ne der dediysek, bu durumda insanları, komşuları Arkadaşları, çevremizdekileri Allah'a şirk koşmuş olduk. Onları Allah'ın önüne almış olduk. Onlar bizim için, onların ne dediği bizim için, Allah'ın ne dediğinden daha önemli olmuş oldu. Evet, insanlar üç kısımdır dedik. Birbirleriyle uğraşanlar, kendisiyle uğraşanlar, bir de Allah ile meşgul olanlar. Mümin, Allah ile meşgul olandır. Derdi Allah olandır. Kim ne ile meşgul olursa olsun, hayatı nasıl yaşarsa yaşasın, bu onun imanidir, imanının gereğidir. Yani neyi seviyorsa hayatını da ona göre yaşar, ona göre konuşur, ona göre de düşünür. Fikri, düşüncesi, konuşması, ...yaşantısı, hayatı neyi belirler? Onun seviyesini belirler. İnsanlık seviyesini, insan olma seviyesini belirler. Küçük insan, basit insan mıdır? Daha doğrusu insanlığı tadamamış, kabul edememiş bir beşer midir? Yoksa bir parça da olsa insanlığı tatmış... İnsan olabilmiş seviyedeki kendisiyle meşgul olan insan midir yoksa gerçek manada Hazreti İnsan olup verdiği Allah'ın rızası, dostluğu, cemali olan insan midir? Herkesin mutlaka kendini ölçmesi gerekir, tartması gerekir. Ben neyle uğraşıyorum? Benim meşguliyetim nedir? Düşüncem nedir? Fikrim nedir? Çabam, gayretim hangi yoldadır, Neye göredir? Neyi kazanmak içindir? Eğer derdi dünyaysa ota bakmıştır. Evet. Hayvanlar da yer, içer, yatar. Dolayısıyla onun hayvandan bir farkı olmaz. Ama iman etmişse, Allah'ı seviyorsa, daha doğrusu Allah'ı her şeyden çok ...canından çok seviyorsa, derdi Allah olur. Ne demişti atalarımız? Aynesi iştir, kişinin lafa bakılmaz. Yani lafla ben Allah'ı seviyorum, Allah'ı çok seviyorum. İyi de senin amelin seni inkar ediyor, seni yalanlıyor. Senin düşüncen seni yalanlıyor. Dilinin öyle söylemesi seni mümin yapmaz. En ufak bir şeyde eğer boğuluyorsak bu bizim küçüklüğümüzü gösterir. Mümin boğulmaz. Sıkıntıya boğulmaz bir kere. Hiç bir sıkıntı, hiçbir yokluk, hiçbir imtihan onu boğmaz. Niye? Allah ile beraberdir ondan. Allah ile beraber olanlar yıkılmaz. Ne olursa olsun Allah ile beraber dimdik durur. Ne der? Sen benim Rabbimsin. Ben de senin kulunum. Bana düşen sana kul olmaktır. Abd olmaktır. Doğru yapmaktır. Güzel yapmaktır. Senin razı olduğun, sevdiğin gibi yapmaktır. Derdi insanın, gerçek manadaki Hazreti insanın derdi razı olmak değildir. Ya Rabbi sen beni razı et demek değildir. Ya Rabbi ben seni nasıl razı edeyim? Diyebilendir. Biri bunu söylediyse o Hazreti insandır. Senin muradın benim üzerimde gerçekleşsin. Nasıl gerçekleşiyor ya Rabbi? Nasıl yapsam, senin muradın, beni yaratma muradın üzerimde gerçekleşir demelidir. Dediyse alacağı cevap nedir? وَمَا خَلَقْتُ insa illa li الْيَعْبُدُونَ ben cinleri ve insanları sadece bana abdolsunlar diye yarattım. Başka bir de Allah ölümü ve hayatı yarattı ki hanginiz daha güzel yaparsınız? Hanginiz mühsin olursunuz? İhsanda bulunursunuz. Hayatın gayesi buymuş. Abdolmakta nereden geçiyor? Güzel yapmakta, güzel olmakta. Güzel yaptıksa güzel oluruz. Güzel olduksa abdoluruz. Tabii ki Allah için. Abdolmak sevmekti. Allah'ın sevgisini kazanabilmek için koşuşturmaktı. Çaba gayret sahip etmekti. Allah onu nasıl bir imtihana tabi tutarsa tutsun, kazanmak için gerekeni, her türlü fedakarlığı yapmaktı. Abdolmak. Eğer derdimiz abd olmak olursa Allah'ın muradı üzerimizde gerçekleşir ve Allah kuruna bakınca neyi görür? Abdini görür. Yani iman etmiş mümini aşığını görür. Aşık olduysa o aşıklığını ispat ettiyse kuldur, abdur. Güzel yapmıştır, doğru yapmıştır. Yoksa kendi kendine bir ilah hayal ediyor. İşte Allah Şöyle yaparsak kazanırız. Bizi cennete koyar. Böyle yaparsak cehenneme gideriz. Biri diyor şunu şöyle yapman lazım. Öteki diyor bunu böyle yapman lazım. Herkes kendine göre bakıyorsun ki yolu göstermeye çalışıyor. Oysaki Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Hiçbir peygamber, staffun. Hiçbir resul yoktur ki biz onu gönderirken Hangi kavme gönderirsek gönderelim, ona şunu vahyetmemiş olalım. Allah'tan başka ilah yoktur. Hiçbir şeyi Allah'a şirk koşmayın. Sizin ilahınız bir tek olan Allah'tır. Ve sadece Allah'a abd olun. Bütün gönderdiğimiz Resullerimize bunu böyle vahyettik, ona böyle emrettik. O da kendi kavmini Allah'a böyle davet etti. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'a hiçbir şey şirk koşmayın ve sadece yalnız Allah'a abd olun. Sizin Rabbiniz odur. İlahınız Allah'tır. Gaye buymuş. Amaç buy buymuş. Bütün peygamberleri bunun için göndermiş. Allah'a abdol, Yani Hazreti insan ol. Allah'a aşık ol. Allah'a iman et. Allah'a sevgide, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşma. Hiçbir şeyi Allah'ı sever gibi sevme. Sadece O'na iman et, O'nu sev, O'na aşık ol. O'nun sevgisi her sevginin önünde ve üzerinde olsun. Hayatını yaşarken, O'nun rızasını kazanmak için yaşa. Hayatını onun yolunda harca, kurban et. İnsan hayattan ibarettir, zamandan ibarettir. Eğer yaşamadıysa yok mesabesindedir. Yani daha önce Allah dünyaya göndermeden bir hayatımız yoktu. Neyi kazanabiliyorsak bu hayatta kazana, kazanacağız. Bu hayatı da, dünya hayatını da nereye hak harcadıysak Karşılığında onu alırız. Bu hayatı o harcadığımız her neyse onun uğrunda ona kurban ettik demektir. Onun için Allah ayet kerimede ne buyuruyordu? De ki namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Bunu söyle dedi. Söyleyelim. Söyleyebilecek miyiz? Ya da ne kadar söyleyebiliyoruz? Yani söylediğimiz ne kadar doğrudur? <gülüyor> evet. Namazım, selatım, duam, istediğim, aşkım, muhabbetim, kurbanım, kurban, harcadığın her şey, kurban ettiğin her şey, feda ettiğin her şey, her anın, her zamanın, hayatım ve ölümüm, Hayat, yaşadığımız her andır. Her ani kapsıyor. Ölüm, ölünceye kadar gerektiğinde canımızı da Allah yolunda feda edip, Evet, ne diyoruz, namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. İşte bunu söyleyebilen, gereğini yerine getirebilen insan, Hazreti Insandır. Namazının, selatının, kurbanının, hayatının ve ölümünün karşılığında neyi alır? Allah'ın rızasını, Allah'ın dostluğunu, Allah'ın cemalini Allah'ın zatıyla sıfatıyla tecelli edip Allah'ın nuri olmayı, olma nimetini kazanır. Gerisi hayatını, selatını, kurbanını neye harcamışsa hayatını hangi yolda feda etmişse en fazla kazanabileceği odur. Bunun içinde Allah ne buyurur İnsanlardan insanlardan var ki Rabbim bana dünyada ver derler. Onların ahirette nasibi yoktur. Ama onlar için takdir ettiğimizi onlara ulaştırırız, onlara veririz onları. Onları mahrum bırakmayız dünyadan, ama ahirette nasibi yoktur. Eğer Allah'ın rızasını tercih ettinse, Hazreti insan olmayı tercih ettinse, Allah'a dost olmayı tercih ettinse, selatın, kurbanın, feda ettiklerin hayatın ve ölümün Allah için olduysa kazanabiliyorsun. Evet. İşte insan olmakta bununla mümkündür. Hazreti insan olmak bununla mümkündür. ...ne kadar bundan mahrum kaldıysa... ...o kadar kendisinden... ...Hazreti İnsan olmaktan mahrum kaldı. Herkes kendi gönlüne bakmalıdır... ...kendini hesaba çekmelidir. Bu hayatı ne için yaşıyorum? Hayatımı hangi uğurda harcıyorum? Sarf ediyorum. Hangi uğurda, hangi yolda harcıyorsa alabileceği O'dur. Allah kuli hesaba çekerken, kul dese ki, Ya Rabbi, dünya beni meşgul etti. Geçim zordu. İhtiyaçlar çoktu. O ihtiyaçları temin etmek için gecemi gündüzüme kalktım. Etrafımdakileri, ailemi, çocuklarımı razı etmeye çalıştım. Allah, acaba ona nasıl bir cevap verir? Allah cevabı vermiştir. Peygamber gönderip, kitap gönderip cevabını vermiştir. Ben seni bunun için mi yarattım? Senin yaratılış gayen bu muydu? Ekmek miydi? Ot müydü? Birilerini razı etmek miydi? Ben sana dünyanın da Rabb'i, ahiretinin de Rabb'i benim demedim mi? Senin asıl vazifen, asli vazifen bana abd olmaktır demedim mi? Kamil insan, Hazreti insan olmaktır demedim mi? Dese kul ne cevap verebilir? Der, kul ne cevap verecek yani? Yok ben sana güvenmedim. Eğer ben şöyle yapmasaydım aşk kalırdım. Çocuklar perişan olurdu. Demez mi senin? Onların Rabbi ben miyim sen misin? Bunun için ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Aleyhissalatü vesselam. Kim Allah'ın dinini dert edinirse Allah'a kul olmayı, abd olmayı, Allah'a davet etmeyi, dert edenirse Allah onun özel dertlerini satın alır. Özel dertlerini Allah onlara şifa verir. Özel sorunlarını Allah ikram eder, halleder. Ama kim kendi dertleriyle uğraşırsa, kulluğunu ihmal ederse, Allah'ın dinini ihmal ederse, dinini yaşamayı taşımayı takdim etmeyi ihmal ederse Allah onu özel dertleriyle baş başa bırakır. O da bocalanır, durur. Bir yeri düzeltir, öteki yeri bozulur. Öteki yeri düzeltir, başka bir sorun çıkar. Kendi dertleriyle boğuşur. Ne zamana kadar? Ölünceye kadar sadece boğuşur. Dünya ile boğuşur. Dünyadaki sorunlarla boğuşur. Dünyadaki sorunlarla, özel dertleriyle boğuşmaktan kurtulmak için yapması gereken şey nedir? Allah'ın dilini dert edinmek. Kulluğu dert edinmek. Allah'ın rızasını, dostluğunu dert edinmektir. Sen onu dert edin, o senin özel dertlerini satın alır, yani gerekeni yapar. Dertlerini çözer, sorunlarını çözer, sıkıntılarını çözer. Hepsini hal eder. Bu demek değil ki çalışmayın manasına gelmez. Vesileye sarılacağız, derdimiz o olmayacak. O rezzaktır, o kerimdir, o vehhabdır, o rahman ve rahimdir. Hiç seni aç bırakır mı? Hayatı Allah ile beraber anlamak gerekir. Allah'ın peygamberleriyle beraber anlamak gerekir. <gülüyor> Bütün peygamberlere baktığımızda bir tek dertleri vardır. Allah demişler, la ilahe illallah demişler, Allah'tan başka ilah yoktur demişler. Allah'a iman etmek lazım, Allah'ı sevmek lazım, Allah'a abd olmak lazım demişler. Dertleri bu olmuş. Ve bunu insanlara Ulaşabildikleri her yere taşımaya çalışmışlar. Aç da kalmışlar, susuz da kalmışlar, işkence de görmüşler, eziyet de görmüşler, zulme de uğramışlar, memleketlerini terk etmek zorunda kalıp hicret etmişler ama bütün hayatlarını böyle yaşamışlar. Onlarla beraber, onlara imar edenler de aynen onlar gibi yapmıştır. Ve onlar şimdi baktığımızda her biri için, ne diyoruz? Hepsi için onlar kazanmış. Onlar gerçekten büyük insandı. Onlar Allah'ın hesabını yapan insanlardı. Allah için her türlü fedakarlığı yapan evet, hem seratları hem kurbanları hem hayatları ve ölümleri Allah için olan insanlardı diyoruz. Hiç kimse bunun dışında bir kelime söyleyemez. Çünkü Allah onları tasdik etti. Onlar böyleydi dedi. Gerisi, gerisi çöpe gitti. Gerisi insan olamadığı için, insan olmayı kazanamadığı, beceremediği için çöpe gitti. Cehenneme gitti. Kaybetti. Rabbini kaybetti. Küçücük, dünya hayatı, kısacık dünya hayatı onları meşgul etti. Dünya hayatına boğuldu. Onu gerçekmiş gibi, ebediymiş gibi zannetti, kabul etti öyle. Ahiretini de, insanlığını da, Rabbini de, iki günlük dünya hayatı karşılığında sattı. Hayatını sattı, verdi, kullandı, harcadı yani. Aklımızı kullandığımızda bunun böyle olduğunu görürüz. Müminin mutlaka bir derdi vardır. Mümin. Hangi mümin? Allah'ın müminleri. Allah'a mümin olanlar, Allah'a iman edenler. Herkes bir şeyin müminidir. Neyi seviyorsa, neyi kazanmanın derdinde ve neyi kazanmanın peşindeyse, hayatını hangi yolda harcıyorsa onun müminidir, onun aşkıdır. Onu seviyor, onu istiyor. O onun müminidir. Dolayısıyla o onun putudur. O onun taptığıdır. Bu her şey için geçerlidir. Bakıyorsun biri hanımının müminidir. Biri çocuğunun, çocuklarının müminidir. Biri eşinin müminidir. Biri anasının babasının müminidir. Biri insanların, komşularının müminidir. Onların hesabını yapıyor. Bunun der derdi bu. Allah'a mümin olanlar da Allah'ı sever. Allah'a aşıktır. Allah'ı ister. Onu ondan ister. Ya Kenabdu yalnız sana avdoluyoruz ve yalnız seni istiyoruz. Seni senden istiyoruz. Senin istediğin gibi olmak istiyoruz. Seni istiyoruz. Neyini istiyorsun? Rablğını istiyorsun. Ben sana avdolayım. Sen de benim Rabbi'm ol. Eğer sen onu kabul edemedense, onu Rab olarak kabul edemedense kul olmayı da kabul etmemiştin, edememiştin. Onun için bu kısacık dünya hayatı karşılığında ebedi bir hayat insanı bekliyor. Ama kazanırsa, kazanabilirse, kazanmak için tercih yapması gerekir. Ben istiyorum demesi lazım. İsteyip nasıl kazanılacaksa, kazanmış olan peygamberler, onlarla beraber olanlar, nasıl kazanmışsa onlar gibi yapacağız, kazanacağız. Yoksa onlar gibi olmayı, onlar gibi yapmayı kabul etmiyorum. Ben böyle yapıyorum ama kazanayım. Yani ne burada ayet-i kerimede? Allah hiç kimse için adetini değiştirmez. Allah'ın adetinde, sünnetinde hiçbir değişiklik göremezsin dedi. Değişiklik olmaz. Kul Allah'a bir adım atarsa, Allah ona on adım atar buyurdu Resulullah Efendimiz. Yani kul bir hayır işlerse, bir güzellik işlerse, Allah ona bire on verir. En az bire on, bire yüz, bire yedi yüz, hesapsız verir. Eğer kul Allah'tan uzaksa Allah'tan kaçıyor demektir. Allah ile beraber olamıyorsa iman etmemiş demektir. Bir zerre iman bile insanı cennete götürmesi için yeterlidir. Eğer son nefeste bunu kurtarabilirse tabi. Ama hayatı yaşarken imanlı yaşamamışsa, yaşamıyorsa... İsterse bu bir an olsun. Bir an. Mesela ben bir hadis söyleyeyim. Resulullah Efendimiz buyurdu. Vesselam. Biri hayatını yaşarken bir sefer bir an bir sefer ben Allah yolunda öleyim. Ben Allah yolunda öldürüleyim. Şehit olayım. Demezse burdar olur dedik. İmanını kurtaramaz. Neden? Yani böyle söylemezse neden imanını kurtarmasın? Çünkü o, o anda iman etti. İman o anlık imandı. Bu iman onu kurtarır. Bunu hayatında hiç söyleyemediyse hiç iman etmemiş demektir. Ama Allah'a aşık olanlar, gerçek manadaki müminler hep o haldedir. Kurban olma halindedir zaten. Yani biri mümin olduğunu iddia ediyorsa bir sefer bile bunu söyleyemediyse o imanını kurtaramaz. Onu bir zerre bile imanı olmamış. O anda iman etti. Bunu söylediği an onu iman etmiş olan halidir. Allah o anın hürmetine ikram eder. İmanını korumasına yardım eder. Evet. Hep anlatmaya çalışıyoruz. Çalıştık. Aşk, aşık, maşruki anlatmaya çalıştık. Aşk insanı insan eder. İnsanı hazreti insan eder. Beşeri hazreti insan eder. Ama kendi kendimizi kandırmadan, kendi nefsimize taraf durmadan hüküm vermemiz gerekir. Eğer Kul Allah'a aşıksa bilmesi lazım ki o aşkı, muhabbeti Allah'tandır. Allah onu seviyor. O aşkın, muhabbetin kıymetini de bilir, değerini bilir. Bir kul Allah'ı seviyorsa Allah onu seviyor demektir. O kendi kıymetini de bilir, değerini de bilir. Allah katında ne kadar sevgili olduğunu da bilir. Rabbini üç kuruşa satmaz. İki ekmeğe satmaz. Dünyalık herhangi bir nimete satmaz. Satıyorsa, iman ettiği Allah değil, neye satıyorsa, o onun Rabbi olmuştur. Görüyoruz ve bakıyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. Bakmamız lazım. Anlamamız lazım bunu. Herhangi bir konuda eğer Rabbimize küsebiliyorsak, darılabiliyorsak, kızabiliyorsak, ne için kızmışsak ona bizim taptığımız odur. Taptığımız odur. O anda küfrümüz ortaya çıktı. Şirkimiz ortaya çıktı. Hani sen kuldun? Hani Allah seni yaratmıştı. Hani o her şeyi senden daha iyi biliyordu. Hani o Rahman ve Rahim'di. <gülüyor> hani o Vedud'du seni seviyordu. Bütün söylediklerim yalanmış. Allah'ın ikram ettiklerini aldanmamak gerekir. İkram ettiklerini aldanmamak gerekir. Sen bir adım atarsan on adım atar dedim. Sen biraz güzel yapmaya çalışıyorsun, o on ihsan ediyor, elli ihsan ediyor, yüz ihsan ediyor, bin ihsan ediyor. Bu ihsanın karşılığında şımarmaman gerekir, tamam oldu bitti dememen gerekir. Eğer Allah sana ikramda bulunduysa, muhabbeti verdiyse, yakınlığı verdiyse, hatta sana perdeleri açtıysa, senin boynunu bir daha bükmen gerekir. Herhangi bir şeyi, herhangi birini Allah'a şirk koşup koşmadığına bakman gerekir. Allah'ın kabul etmeyeceği herhangi bir düşüncede, fikirde, sözde, tavırda bulunmaman gerekir. Aşığın söyleyeceği sadece güzelliktir. Sadece Rabbini övmektir. Hamd etmektir yani. Rabbini tesbih etmektir. Rabbini tekbir etmektir. Aşığın hali bu. Yani müminin hali bu. Hangi halde olursa olsun onu tesbih etmek, ona hamd etmek, onu tekbir etmek onu tahlil etmek, tahmid etmektir. Her halde öyle olması gerekir. Aynı zamanda o bir beşer. Üzülebilir, sıkılabilir, ağlayabilir. Bu değil, bunu söylemiyorum yalnız. Gönül itibariyle Rabbine küsmemesi gerekir. Darılmaması gerekir. Bilmesi lazım ki Allah ne yaparsa yapsın o en güzelidir. İnsanların üç kısım olduğunu söyledim. Küçük insanlar, basit insanlar, insanlığın tadını almamış olanlar, birbirleriyle meşgul olanlar, birbirleriyle uğraşanlardır. Şu şunu şöyle yaptı, bu bunu böyle yaptı, bu niye böyle yaptı, şu şöyle kötüdür, bu böyle iyi değil. Bunlar basit insanlar. Bunlar aslında Hazreti İnsan olma tadını, kokusunu almamış olanlardır. Hayatını da o insanlara göre yaşar. Benim için şöyle söylesinler, benim için böyle demesinler diye hayatı yaşar. Rabbinden mahrum kalmış. İnsanı ilah edilmiş. İnsanın şöyle ya da böyle demesini ilah edilmiş. Normal insanlar, evet, kendisiyle meşgul olan insanlardır. Kendisiyle, ailesiyle, çevresiyle. Hem dünya hayatını kazanmaya çalışırken, Başka insanlar kazanırsa onlar adına sevinir. Kaybederse dua eder onlara. Yanlış yaparsa istiğfar eder onlar için. Ama kendisi kazanmaya çalışır. Ailesini yakıtı taşlar ve insanlar olan ateşten kurtarmaya çalışır. Ehlini, ailesini. Ebedi hayatını kazanmaya çalışır. Hesabını vermek için hayatını yaşar. Ebedi bir hayatın kendisini beklediğini bilir. Bunlar normal insanlar. Evet. Büyük insanlarda peygamberlerle beraber olanlar, peygamberlere benzeyen insanlar. Derdi insanlık olan, derdi <gülüyor> Allah'ın rızası olan, Allah'ın muradının gerçekleşmesi olan insanlardır. Yani ben cennete gideyim değil. Onun hesabını yapmaz, yapamaz. Böyle bir şeyi düşünemez zaten. ''Rabbim razı olsun, muradı gerçekleşsin, tabiri caizse Rabbim sevinsin. Ben değil, Rabbim sevinsin. Ben bunu böyle yapayım, beni yaratan Rabbim sevinsin.'' Eğer böyle dediyse büyük insan, onlar büyük. Her ne olursa olsun, önce öğrenmek lazım, anlamak lazım, onu kavramak lazım, iman etmek lazım, sonra gereğini yapma imkanı olur. Bizimle beraber olan kardeşlerimizin büyümesi gerekir. Kendinden kurtulması gerekir. Ben demekten kurtulması gerekir. Ben şunu istiyorum, ben bunu istiyorum, bana böyle yap, bana şöyle yap, ben böyle oldum, ben şöyle oldum değil. Ben dedikçe benliğinden kurtulamaz. Ben dedikçe Allah diyemez. Allah ile benlik bir arada bulunmaz, bulunmaz, olamaz. Bu mümkün değil. Şimdiye kadar anlattıklarımızdan kardeşlerimizin rahatlıkla bunu anlaması gerekir. İnsanın beninin olduğu yerde Allah olmaz. İçindeki benlik Allah'ın tecellisine manidir. Allah'ın senin gönlüne tecelli etmesine mani oluyor. O benliğin en büyük perdedir. Hiç kimse bir başkası için bu bana zulmetti diyemez. Zarar etti, zarar verdi diyemez. Haksızlık etti diyemez. Bunlar hepsi görüntüde olan şeylerdir. Ama perdenin arkasında... Hikmetler var. Allah'ın muradı var. Kazanma imkanı var. Onun için en büyük musibeti, sıkıntıyı, zulmü peygamberler görmüştür. Peygamberlere yakın olanlar görmüştür. Onlar zulme uğrarken, haksızlığa uğrarken ne yapmışlardır? Güzel yapmışlardır, doğru yapmışlardır. Allah'ın sevdiği gibi yapmışlardır, kazanmışlardır. Feryat edenler, isyan edenler, itiraz edenler de kaybetmiştir. Bunu bir tek insandan görüp Allah'ı yokmuş gibi düşünmüş olanlar kaybetmiştir. Allah'ı yok saymıştır çünkü. O anda inkar etmiştir, küfre girmiştir. Eğer her şeyi insan yapıyorsa Allah ne yapıyor? Bir sorabilir miyim? Onun için herkesin kendine bakması gerekir. Allah ile olmayı, kul olmayı, insan olmayı ne kadar kabullenebilmiştir. Kendini anlatmak yerine ben şöyleyim, ben böyleyim demek yerine kul Allah'ı anlatacak olsa, Allah'ı anlatsa Allah ile güzelleşir. Kendini anlattıkça çirkinleşir, benliğini anlatıyor. Yaratılmış bir mahlukuyu anlatmak yerine zatıyla, sıfatıyla sanat tecelli eden Rabbini almazsan olmaz mı? Allah seni arayı yine en yüksek makama davet ediyor. Niye yerde sürünüyorsun? Niye bir avuç toprağa bulanmışsın, çamur olmuşsun? Hala çamur olmaya devam ediyorsun. Müminin aynı zamanda sarhoş olması gerekir. Aşk sarhoşyu. Rabbinin aşkıyla sarhoş olması gerekir. Mümin bu. Allahı her şeyden çok, canından çok seviyor. O sarhoş olmasın kim olsun? Ya da nasıl sarhoş olmaz? Allah deyince nasıl her şeyi unutmaz? bir tek Allah ile beraber olmaz, nasıl dünyayı unutmaz, nasıl kendini unutmaz. Unutmuyorsa bir sorun var, bir sıkıntı var. Söyledim. Her türlü sıkıntı olabilir, sorun olabilir. <gülüyor> Ama öyle büyük durmalı ki dünya karşısında küçülmeli. Sorunlar, sıkıntılar karşısında küçülmeli, yok olmalı hatta yok. O sorunlar, sıkıntılar, onu meşgul etmemeli. Yani küçük insanlar, basit insanlar evin içinde bile huzur bulamaz. Küçük bir şeyi sorun yapıyor. Sen diyor şöyle yaptın ya da kanımına işte sen şu yemek güzel olmamış, tuzu az olmuş onu sorun yapıyor. Bu mu? Yani hayat bu mudur? Allah bizi bunun için mi yarattı? Bu, bunun böyle mi anlamak lazım yani? Bu nasıl insan olmak? Öteki ona sen şöyle yaptın, sen böyle yapmadın, bu eksik oldu. İnsan şaşırıyor, gerçekten şaşırıyor. Bunu yapar insan çünkü. Ya da ismi insan. <gülüyor> Allah ile bir derdi olmadığı için, o derdin büyüklüğünü anlamadığı için, kendisi büyük olmadığı için küçük şeyleri dert ediliyor. Küçük şeylerle evet, meşgul oluyor, küçük şeyler onu boğuyor. Altında eziyor, o da altında feryat ediyor. Şöyle oldu, böyle oldu. Sen hiç Allah'ın huzurunda durup Allah'ın senin için ne hüküm verdiğine baktın mı? Allah'a kul olup olmadığını hiç baktın mı? Allah senin kulluğunu kabul etmiş mi acaba? Niye kendini unutup başkalarıyla meşgul oluyorsun? Başka şeylerle, basit şeylerle meşgul oluyorsun. Allah'ı kabul etmek böyle olur mu? Allah ile beraber olmak. <gülüyor> ne bu dudayd kelimede? De ki size tek bir nasihatım var. Hitap Resulullah Efendimiz'edir. Bütün insanlığa Allah'ın hitabıdır. De ki size tek bir nasihatım var. Öyle bir nasihat ki, eğer bu nasihatimi tutarsan kurtulursun. Tek nasihat dedi. İster tek başınızda olun, ister başkalarıyla beraber olun. Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın. Tek bir nasihat. Düşünürken, konuşurken, amel işlerken, bir şey yaparken Allah'ın huzurunda olduğunu unutma dedi. Unutmazsan ne olur? Unutmazsan Allah ile beraber olursun. Allah'a yakın olursun. Allah ile samimi olursun. Allah'a dost olursun. Hayatını Allah için Allah yolunda yaşarsın. Her anda Allah'ın hesabını yaparsın. Dünya, dünyanın içindekiler, küçük şeyler, basit şeyler seni ezmez, boğamaz, ezemez. Bir şeyin seni ezebilmesi için onun senden daha büyük olması gerekir. Senden büyük olmayan hiçbir şey seni altında ezemez. Seni yıkmaz, yıkamaz yani. Yıkabilmesi için seni altında ezebilmesi için onun senden büyük olması gerekir. Onun için bütün dünya bir müminin bir velinin olsa Allah hepsini onda bir anda alsa altında ezilmez. Bir saman çöpü kadar bile bir mana ifade etmez onun için. Hiçbir şeyi olmasa bütün dünyayı birden de ikram etse gene öyledir. Bir saman çöpü kadar Mana ifade etmez. Sadece nasıl yapması gerekir ona bakar. Allah yolunda nasıl kullanması gerekir, nasıl insanlara kazandırması gerekir bir tek ona bakıyor. Oraya bakmıyor. Dünya bir mana ifade etmiyor. Ebedi hayatı için, insanlar için, insanlık için, Allah'ın rızası için, Allah yolunda kullanmak için hesap yapar. Yoksa dünya başlı başına onun için bir mana, bir değer ifade etmez. Ama bakıyoruz, en ufak bir zarar gördüğünde yıkıldı, ezildi, işi bitti. Feryat ediyor. Niye? Küçük. Çok küçük. Kendine zulm ediyor. Haksızlık ediyor. Oysaki onun Allah ile sevinip Allah ile özülmesi gerekirdi. Yani, Allah'tan uzaklaşınca üzülmesi gerekir, Allah'a yaklaşınca sevilmesi gerekir. Allah için bir şeyler yaptığında sevilmesi lazım, yanlış yaptığında, eksik yaptığında üzülmesi gerekir. Bunun dışında onun herhangi bir şeyle üzülmesi de sevilmesi de doğru değildir. Eksik bu. Bir beşer olarak üzüldükleri, sevindikleri ayrı şeydir. Ama öz itibariyle, gönül itibariyle, Hazreti İnsan olma itibariyle Allah ile sevinir ve Allah ile üzülür. Mümin budur. İnsan, Hazreti İnsan budur. Ve hiçbir sorunun, sıkıntının karşısında yıkılmaz, ezilmez, isyan etmez, umutsuzluğa düşmez. Olmadı demez. Hiçbir şey olmadığını bilir. Bütün kuvvetin, kudretin Allah'a ait olduğunu bilir. Ona düşen Allah ile beraber olmaktır. Allah'ın yaptığından razı olmaktır. Allah'ın yaptığını sevmektir. Muamelesini sevmektir. Allah'ı sevmektir. İnsan neyi severse sevsin, kendisi için sever. Neyi isterse istesin, kendisi için ister. Ya vehmi, hayali olan benliği için ister ya da Allah'ın kendisine nefret ettiği ruhla ister ki o zaman sadece yalnız Rabbini ister. Allah'ın ruhundan nefret yürü ruh elbette ki sahibini isteyecek. Elbette ki ebedi olanı isteyecek. Ezeli ve ebedi olanı isteyecek. Ondan başka hiçbir şeyle O'nun mutmain olması, sevilmesi asla mümkün değildir. Onun için neyi istediğimize bakalım, bir de neyle istediğimize bakalım. Neyi istediğimiz önemli değil, neyle istediğimiz önemlidir. Nefsimizle mi istiyoruz, ruhumuzla mı istiyoruz? Allah'ın bize nefettiği ruh olmuş muyuz, yoksa kendi kendimize, kendimize bir varlık icat edip vehmi, hayali bir varlık icat edip o nefsimizle, hayali olan benliğimizle mi istiyoruz? Allah ile beraber değilsek, Allah'ı istemiyorsak, Allah için istemiyorsak hayali olan benlik olmuşuz demektir. Benliğimizi istiyoruz. Ama her anımız Allah ile ise, Allah için istiyorsak, Allah ile berabersek ruhumuzla istiyoruz. Ruh, Rabbine aşıktır. Sahibine aşıktır. Ondan gelmiş çünkü. Onun dışında bir zerreyi bile kabul etmez, edemez. Onun için saf, aynı zamanda ihlaslıydır. Safdır. Saf Rabbini istiyor. Evet, söylemiştim. Böyle bir haldeki kul, Allah ona dese ki, Öküm verdim, karar verdim, seni yok ediyorum dese. Herkese cenneti veriyorum, seni de yok ediyorum. Gönlü kıpırdamaz. Rabbi ona öyle söyledi ya, o bile onun için yeter. Vereceği cevap nedir? Ben olmuşum ne, olmamışsın ne? Sen varsın ya Rabbi, yeter. Mesele senin olmandır, benim olmam değil. Mesele senin razı olmandır. Mesele senin sevmendir. Mesele senin muradının gerçekleşmesidir. Benim değil. Benim olmam ya da olmamam değil. Eğer böyle söylediyse kuldurum. Abd olmuştur. Teslim olmuştur. Evet insan olmaya, Hazreti insan olmaya çalışmak lazım. Kendimizi basit şeylere, küçük şeylere kurban etmememiz lazım. Feda etmememiz lazım. Hazreti insan olalım diye, cenneti kazanalım diye, Allah'a dost olalım diye, Allah'ın verdiği bu hayatı basit şeylere kurban etmeyelim. Bir avuç toprağa bir ekmeğe, üç kuruş paraya kurban etmeyelim. İnsanların şöyle veya böyle demesine kurban etmeyelim. Çünkü hayat çok değerli. Her bir anımız böyledir. Eğer onunla Allah'ın rızasını alma imkanımız varsa, Allah'ın dostluğunu alma imkanımız varsa, ebedi bir hayatı, cenneti alma imkanımız varsa, zaman çok değerli, çok kıymetli. Hiçbir anımızı boşa geçirmeden Allah dememiz lazım. Allah'ı zikretmemiz lazım, Allah'ı tesbih etmemiz lazım, Allah'a hamd etmemiz lazım, Allah'a dua etmemiz lazım, Allah ile beraber olmamız lazım. Allah'ın bizi tabi tuttuğu her imkanı, her imtihanı değerlendirip Allah'ın rızasını, sevgisini, yakınlığını kazanmaya çalışmamız lazım. Bir an bile onu unutmadan her anda onun huzurunda olduğumuzu unutmamamız lazım. Ki kazanabilelim. Hayatımızı, vaktimizi, zamanımızı boş sarf etmeyelim. Çöpe atmayalım. Onunla yanlış şeyler almayalım. Evet. Hangi işi yaparsak yapalım, ne iş yaparsak yapalım. Allah'ın huzurunda olduğumuzu unutmayalım. Seven sevdiğiyle beraber olmak istemez mi? Seven sevdiğiyle sohbet etmek istemez mi? Eğer müminsek, onu seviyorsak her anda onunla beraber olmamız gerekmez mi? Onunla beraber olamayanlar birbirleriyle uğraşır, birbirleriyle meşgul olur. Küçük insan, basit insanlar. Yani insan olamamış olanlar daha doğrusu. Büyük insan da Allah ile meşgul olan insanlardır. Allah'ın hesabını yapan insanlardır. İnşallah büyük insan olmaya çalışacağız. Büyük insan olmaya davet edeceğiz. Hazreti insan olmaya davet edeceğiz. Kendi benliğimizden kurtulup ben demekten kurtulup Allah diyeceğiz. Aynı zamanda Allah demeye, dedirtmeye de davet edeceğiz. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Evet. Benim Rabbim Allah'tır deyip Allah'a ben Allah'a teslim oldum diyenden Allah'a davet edenden daha güzel sözlü kim vardır? Rabbim Allah'tır deyip Allah'a davet ediyor ve ben Allah'a teslim oldum deyip Allah'a davet ediyor. Ondan daha güzel sözlü kim vardır? İnşallah hep beraber Rabbim Allah'tır diyeceğiz. Allah'a teslim olacağız. Allah'a davet edeceğiz. Allah'a teslim olmaya. Rabbim Allah'tır demeye davet edeceğiz. Allah hepinizden razı olsun.